için bir iklim adaleti güncesi. Uh -huh. uh -huh. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Uh -huh. Uh -huh. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Ömer Madra.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 Desteği için dinleyicimiz, destekçimiz Metin Solmaz'a çok teşekkür ederiz. Ee, bugün e, giriş müziğimizden de anlayabileceğiniz gibi Yeşil Düşünce Derneği'nde yapıyoruz sponsor e, programımızı sponsorluğunda. Ee, i̇ki haftada bir bu şekilde devam edecek programlarımız. Aslında Yeşil Düşünce Derneği ve Açık Radyo uzun zamandır başka bir dünya mümkün diyen iki kurum olarak e, beraber çalışmaktaydık ama e, en nihayetinde bunu resmiyete e, büründürebildik. Bu yani zaten iklim içini normal seyrinde takip etmeye devam edeceğiz. Her zamanki gibi Paris Anlaşması sonrasında iklim mücadelesini fikri takibini yapmaya devam edeceğiz. Ama Yeşil Düşünce Derneği olarak bu programa ne katacağımızı merak ediyorsanız başka bir dünya için ne yapabileceğimizi tartışacağız. Ve e, bunun özel olarak da şu anda Yeşil Düşünce Derneği'nin yürüttüğü, sivil toplum diyaloğu kapsamında yaptığı Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi projesinin... ...faaliyetlerini ve çıktılarını tartışmaya çalışacağız. Çünkü Yeşil iklim ve Yeşil Ekonomi Projesi... ...Türkiye'nin olması gereken azaltım ve uyum hedeflerine uygun... ...somut politika önerileri geliştiren... ...ve iklim değişikliğiyle Yeşil Ekonomi çerçevesinde mücadele eden bir proje. Bunun faaliyetlerini ve sonuçlarını mercek altına almaya çalışacağız... ...önümüzdeki haftalarda. Yeşil İklim, Yeşil Ekonomi Projesi'nde ben de çalışıyorum. Bu projeyi nasıl bir amaçta yaptığımızı anlatayım... ...bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda e, her zaman e, iklim değişikliğine neyin neden olduğunu konuştuk. E, i̇şte fosil yakıtların neden olduğunu çok iyi biliyoruz. Kömür politikalarının neden olduğunu çok iyi biliyoruz. E, ve bundan sonrasında ama tamam iklim değişikliğini neyin neden olduğunu iyi biliyoruz... ...ama iklim değişikliğini durdurmak ve iklim değişikliğini azaltmak için nasıl politikalar yürütmeliyiz... ...merak ettik. Türkiye'de bu politikaları nasıl yürütebiliriz diye düşünmeye başladık. Ve bu bağlamda böyle bir proje yapma ihtiyacımız oldu. Sadece Yeşil Düşünce Derneği yapmıyor bu projeyi. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi ve Avrupa'da da... ...Green European Foundation, Yeşil Avrupa Vakfı ile birlikte yapıyoruz. Ee, oldukça uzun ve kapsamlı bir proje. 15 ay sürecek bir proje. Ee, ve bu projede çok Türkiye'de aslında... Yeterince konuşulmayan konulardan bir tanesi olan yeşil ekonomi üzerine çalışıyoruz. Yeşil ekonominin üç tane ana başlığı vardır. E, toprak kullanımı, kent ve enerji. Bu üç ana konuyu e, yeşil ekonomi çerçevesinde Türkiye üzerinde değerlendirip bu üç başlıkta da Türkiye için politikalar belirlemeye çalışacağız. Bu projenin çıktısı olarak da bir politika raporu olacak. E, projede... Sadece ben çalışmıyorum, sadece Yeşil Düşünce Derneği olmadığı gibi. Pek çok akademisyen dostlarımızla da ortaklaşa çalışıyoruz. Projenin koordinatörlerinden bir tanesi yine Açık Radyo'nun programcılarından ve İslam Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Ümit Şahin. Projedeki bu meşhur raporu yazacak olan kişi de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçent doktor Ahmet Atıl Aşıcı. Kendisi yeşil ekonomi üzerine uzun zamandır çalışmakta ve de bu raporla ne yapmamız gerektiğini bize aktaracak. Dediğim gibi uzun bir proje deneme oldu. Şubat ayından beri bu projeyi yapıyoruz. Neredeyse sonuna geldik. En azından yapmamız gereken faaliyetleri pek çoğunu tamamladık. Evet. Öncelikli olarak örneğin e, bu bir sivil toplum diyaloğu projesi olduğu için Avrupa'daki ortağımız olan CEF e, yani Yeşil Avrupa Vakfı'na yani Brüksel'e bir ziyarette bulunduk. E, dört günlük bu ziyarette bu üç ekonomi alanındaki en iyi uygulamaların Avrupa'daki en iyi örneklerin neler olduğunu gözlemleme fırsatımız oldu. E, aslında üç tane başlık gözümüze çarptı bir tanesi kent konusunda. Pasif binalar dediğimiz e, özellikle Brüksel'deki binaların çoğun oluşturan ve e, son çıkan e, yasalar gereğince 2009'dan itibaren tüm resmi binaların ve 2015'ten itibaren yapılacak olan tüm yeni binaların pasif bina olması zorunluluğunu kılan e, iklim değişikliğini azaltmaya yönelik e, oldukça iyi bir uygulama. Pasif bina e, hiçbir şekilde e, enerji harcamayan bina demektir. E, ...Bürüksel'de gördüğümüz güzel örneklerden bir tanesi... ...Çevre Bakanlığı'nın binasıydı. Ka i̇çinde 600 kişiyi çalıştıran bu bina... E, ...pasif bina olarak... E, ...tasarlanmış. E, elektrik enerjisinin... ...yüzde 60'ını... E, ...güneş panellerinden... ...karşılıyor ve içeride... ...herhangi bir klima, iklimlendirme... E, ...sistemi kullanılmıyor. E, yerin altındaki... ...soğuk ya da sıcak havayı... ...mevsime göre... E, ...yüzeye pompalayan bir ısı sistemi var. Ee, ve bu ısı sistemi sayesinde kışları sıcak, e, yazları da soğuk bir ortam elde etmek mümkün oluyor. Hatta öyle ki Brüksel'in e, Belçika'da hatta Avrupa'da e, bir sıcak hava dalgası olduğundan bahsettiler geçtiğimiz yaz. Ve bu sıcak hava dalgasında aslında e, çalışanlar evden çalışma imkanı verilmesine rağmen e, pek çoğunun... ...binadan çalışmayı tercih ettiği... ...çünkü binada herhangi bir klima olmamasına rağmen... ...çok daha serin olduğundan bahsedildi. Özellikle kışın... ...çok ağır şartlarda geçmesine rağmen yine Belçika'da... E, ...herhangi bir ısıtıcıya... ...gerek duymadıklarından bahsettiler. Sıfır enerji bir... E, ...binadan bahsediyoruz. Kent konusunda bu pasif binalar... ...bizim çok ilgimizi çekti. Enerji konusunda ise... E, ...Batı Flaman bölgesinde... ...enerji kooperatifleriyle... Tanışma fırsatımız oldu. Ee, bu enerji kooperatiflerinden bir tanesi e, üç tane ev erkeğinin ya biz ne yapsak da bu evdeki evimizdeki enerji tüketimini azaltsak diye düşünerek ilk başta enerji verimliliği çalışması, sonrasında enerji kooperatifi girişiminde bulunması üzerine başlattıkları bir enerji kooperatifi, 10 ee, sene içerisinde tanesi. Ilk 2 tanesi 2 e, milyon euro olan rüzgar güllerinden kurmayı başarmışlar ve bu kooperatif şeklinde ilerliyor. Yani kooperatiften e, destekler toplanıyor. Herkesin e, belli oranda hisse alabiliyorlar. E, yine de bir oy hakları oluyor kooperatifte. Demokratik bir yapıdan söz ediyoruz. Herkesin eşit olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Kimsenin fazla hisse alarak daha fazla oy alamayacağı ya da daha fazla söz sahibi olamayacağı bir yapıdan bahsediyoruz. E, ve bu e, yenilenebilir enerjiden üretilen enerji e, sisteme geri satılıyor ve elde edilen kar da yine kooperatif üyeleri tarafından paylaştığı ilk başta verilen ana paranın e, ödenmesi sonrasında karın bir kısmı dağıtılıyor e, çok fazla kar ettikleri için de geri kalan kar da yeni yatırımlar için değerlendirilmek üzere kooperatif bünyesinde tutuluyor. Türkiye'de de pek çok e, yerine bir enerji kooperatif girişimi var ama böyle bir örneğini görmek ve e, tamamen sivil olarak başlatılmış e, bir örneğini görmek gerçekten çok güzeldi. E, gıda konusuna, e, toprak kullanımı konusuna geldiğimizde ise e, biz ilk başta projeye başlarken ormanlık arazilerin kullanılmasından düşünüyorduk. Oysa... Ee, ...Belçika'da gördüğümüz örnekler bizi gıda konusunda toprak kullanımına doğru itti ki bu da iyi oldu. Ee, orada gördüğümüz iyi örnekler kent bostanlarıydı. Ee, Gent şehrinde gördük bu kent bostanlarını. Ee, Türkiye'de bazı bostanlarda gördüğümüzün aksine sınırları olmayan e, belli karelere ayrılmamış bir alanla karşılaştık. Ee, i̇nsanların gönüllü olarak oraya gidip... E, bir grup şeklinde kendi gıdalarını üretebildikleri kent bostanları sadece gıda üretimi değil orada arıcılık da yapıldığını gördük. Ve her bir mahallenin kendi kent bostanı var ve yine de bu kent bostanları o kadar çok talep görüyor ki bir bekleme listesi var. Bunlar gördüğümüz iyi örneklerdi. Sonrasında bu iyi örnekleri Türkiye ile karşılaştırmak için üç ile ziyarette bulunduk. Kent konusunda Çanakkale'yi ziyaret ettik enerji konusunda İzmir'i Bornova Belediyesi'ni ziyaret ettik e, ve de toprak kullanımı konusunda da Bursa'yı Nülfer, Bursa Nülfer Belediyesi'ni ziyaret ettik e, çünkü bu e, Çanakkale'de e, dinleyicilerimiz e, belki takip ediyorlardır bir e, pasif bina olmasa da Çanakkale Belediyesi'nin e, yeşil bina yapma çabaları var Kent konusunda e, bazı Atılımlar gösteriyorlar iklim değişikliğini azaltmak için. Ee, Bornova Belediyesi e, enerji şehirleri denen e, bir uluslararası ağın bir üyesi olarak e, ve de kendisi yine yenilenebilir enerji yatırımlarıyla e, çok öne çıkan bir belediye. Buradaki toplantıya Seferi İhsar Belediyesi de katıldı ki Seferi Hisar Belediyesi de kendi enerji kooperatifini kurmak üzere olan bir belediye. Ancak maalesef şu anda yenilenebilir bir enerji konusunda ciddi bürokratik engeller olduğu için Türkiye'deki enerji kooperatifi projeleri henüz hayata geçmemiş tasarım oluşma aşamasında diyebiliriz. Ama belediye destekli olanlar aralarında en çok ilerlemiş olanlar. E, ...ve Bursa'da da Nülfer Belediyesi'nin yaptığı bir kent bostanını görme fırsatımız oldu. Bu kent bostanında gıda üretmek değil e, ama e, tohum, yerli tohum araştırmaları yapılıyor. Yine mahallelerin kendi gıda üretebilecekleri alanlar var... ...ama daha çok eğitim ve araştırmaya yönelik bir kent bostanı, çok da yeni bir kent bostanı. E, Yeşil İklim Projesi'nin çok daha başka faaliyetleri de oldu. İstanbul'da yaptığımız çalıştaylar oldu ve hala devam ediyor projemiz... Ama şimdilik bu kadar bir giriş bilgisi vereyim ben. Önümüzdeki haftalarda gelecek olan diğer proje çalışan arkadaşlarımız da olsun gerek, gerek danışma kuruluyla olsun bu bahsettiğimiz enerji kent ve toprak kullanımı başlıklarını ve yeşil ekonomi başlığını çok daha ayrıntılı olarak değerlendirebilir ve başka bir dünya için neler yapabileceğimizi daha ayrıntılı tartışabiliriz. Bunu söyledikten sonra küçük bir ...şarkı arası verelim. Ben de bir su içeyim. Ee, şarkı aramızda... E, ...Sada Boneri'den dinliyoruz. You could be anything... I mm -hmm. and three shadows Ben şarkının ismini yanlış söyledim. Muhtemelen grubun ismini de yanlış telaffuz ediyorum. Ömer Bey burada olsaydı telaffuzumuz düzeltirdi. Ama tekrar söylemek gerekirse sağda Boneri e, dinledik. You could be more as you are şarkının adı. Şarkının sözlerinde de göremiyor musun? Daha iyisin olabilirsin. İstediğin neyse onu olabilirsin. Özgür olabilirsin diyor nakaratında. E, bunu e, günaydın diyerek hepinize göndermiş olayım tüm dinleyicilere. Ee, çok kısa bir haberle programı kapatabiliriz. Ee, önemli haberlerden bir tanesi atmosferdeki metan yoğunluğuyla ilgili bir rapor çıktı. Bunu paylaşmak isterim. Ee, atmosferdeki küresel metan yoğunluğunun geç, geçtiğimiz 20 yılda olmadığı kadar hızla artmaya devam ettiğine dair bir çalışma var elimizde. 2000'lerde metan yoğunluğu milyar parçacıkta 0.5 parçacık iken... 2014 ve 2015'te milyar parçacıkta 10 parçacık yoğunluğuna çıkıyor. Yani yaklaşık 15 yılda e, 50, yok 10, 20 katı, 20 katı kadar bir e, artıştan bahsediyoruz. Bu artışın nedeni e, tam olarak belli değil. Ama özellikle tropik bölgelerdeki tarım faaliyetleri yüzünden olduğundan şüpheleniliyor. Evet. Metan gazı atmosferde karbondioksit kadar yaygın olmasa bile metan gazının daha fazla ısı tutması nedeniyle ki 28 kat daha fazla sıcaklık tutuyor. Ee, iklim değişikliği yüzünden, e, iklim değişikliğine karşı göz önünde bulundurmamız ve sürekli takip etmemiz gereken konulardan bir tanesi. Ee, hatta bir karbon bütçemiz olduğu gibi bir metan e, bütçemiz de var ve e, 2016 metan bütçesinde de bu raporda... ...görmemiz mümkün... Ee, ...aynı zamanda... ...iklim değişikliğinden sonra... ...ne kadar çok metan e, çıkacağını da... ...tahmin edemiyoruz... Ee, ...özellikle... ...bu e, eriyen... E, ...ve erimesini düşünmediğimiz... E, ...erimeyecek olan buzulların... E, ...erimesiyle ortaya çıkan... ...metan gazı da iklim değişikliğine... ...yine etkili olacaktır... E, ...bu konuyu takip etmeye... ...ve önümüzdeki haftalarda konuşmaya... ...devam edeceğiz... E,